أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عقائد dersimizde Ehl-i Sünnet akidesi kelime-i şehadetle ilgili bölümde başladık İmam Gazali Hazretleri tenzih bahsine geldi. Tenzih et-tenzihü diye yani bir başlık attı. Ne demek et-tenzihü? Allah-u Teala'yı Zatına yakışmayan şeylerden münezzeh tutma hakkındaki mevzu. Yani bunu ikrar etmek, kabul etmek, kabul ettiğimizi beyan etmek e, manasına. Yoksa tabii Allahu Teala tenzih etmek e, de bizim işimiz değil yani. Allah Teala tenzihten de münezzehtir demişler. Yani e, Allahü Teala'nın zatında, sıfatlarında, ve fiillerinde hiçbir noksanlık, hiçbir ayıp, hiçbir halal, hiçbir arıza söz konusu değil ki sen Allahü Teala'da bu yoktur diyeceksin. Gecen e, dersin sonunda da dedik yani. Şimdi. kılıç bastondan daha iyi keser dediğin zaman kılıcimet etmiyorsun yani kılıcağa hakaret etmiş oluyorsun Çünkü bastonu hiç kesmez ki Ellemtara enne sevyen kusuukaruhhu iza ile sev asa demişler o zaman Allahü Teala' şimdi tenzih edeceğiz bu bab tenzi yani tenzi tenzi şu demek tenzi kendi zatına layık olmayan şeylerden terfiyan Terfi, Türkçe'de terfi etti derler. Terfi, yüceltme diyelim hani. Hani bir üst kademeye çıkartınca terfi ettiriyorsun bir memuru. E şimdi, sen allah Teala Teâlâ'yı zatına şanına yakışmayan şeylerden e, te terfi edemezsin ki yani. Ancak şunu yaparsan, ben böyle inanıyorum, Ve bu inancımı ikrar ediyorum. Dilimden, kalbimden tasdik ediyorum. Dilimden ikrar ediyorum. Ben Allah-u Teala böyle biliyorum, böyle tanıyorum manasına. Yoksa e, işte ben allah Teala'nın şanına yakışmayan şeyleri allah Teala'dan uzaklaştırıyorum falan E sen uzaklaştırmıyorsun ki zaten öyle bir şey yakınlaşmadı ki sen uzaklaştırasın. Fil vaki böyle bir şey söz konusu değil yani. Onun için e, tenzih e, gerekmiyor. Ancak münezzeh olduğunu bildiğimizi... Ve ona öyle inandığımızı ikrar icap ediyor yani. ikrar. Biz onun için burada bu tenzih bahsinde bu ikrarı yapacağız. E, tabii ki şeriatın zahiri bize nev, La ilahe illallah dememize emrediyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Esasen söz konusu değil ki yok diyelim tabii de. Ama şeriatın zahiri bize madem ki Benden gayrı bütün batıl ilahları nefyedin diye emretti. Biz de onun için e, yok diyoruz. Nef'i ispat. Nef'i ispat ne demek? Kelime-i Tevhid iki, kelime, iki kelamdan mürekkeptir yani. Birincisinde nefi var. Yani Allah'tan gayrı bütün ilahları, batılları yok, yok olduğunu beyan var. Muhammedun Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Allah tarafında da ispat var. İllallah tarafından ancak Allah var. Orada ispat var. Muhammed Resulullah'ta da risaleti ikrar var. Peygamberlik müessesesini ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in özellikle bize gönderildiğini ikrar var. Onun için tabi ama tasavvufta öyle makamlar var evliya Allah'tan mesela Şibli Hazretleri falan. Zikirde sadece Allah Allah Allah derdi mesela. Başka zikirler yapmaz. Çünkü Mevla'nın zatını zikriyle zikru olur. E onun da delili var. O da ona da sorsak kulillah sünmederhum. Allah'ta sonra onları bırak oynasınlar. Yani Allah'ı tanımayanlar bocalasınlar, dursunlar. O da muayeti delil olarak okurdu. Yani sırf Allah zikredilir mi? Tarikatlerde var ya bu Allah, Allah, Allah. Dilden var, kalpten var. Tabi bazı Kadri'de de cehri var. Sesli de var, cemaatle sesli var falan. Bunların hepsi kendine göre hak olan delilleri var. Nakşi'de gizlilik esastır ama Allah diye ism-i şerif zikrederim edilir tabi. Gülillah diyor işte baksana. Habibim sen Allah de. E şimdi onun için, eğer sen içinde Allah-u Teâlâ'dan gayrı ne bileyim, tabi biz müminiz, müşrik değiliz, onun için putlar demeyeyim. Ama tabi kimin kadın putu vardır, kimin de para putu vardır, kimin koltuk sandalye putu vardır. de iktidar hırsı putu var bunlar işte puttur. Çünkü neden? E sen madem onlara ulaşmak için Allahü Teala'nın emirlerini kırıyorsun ve yasaklarını işliyorsun, e kainatatan Allahü Teala'nın ortağıymış gibi haşa onlara muamele görüyorsun. Bunu dilinden söylemediğin için kafir olmuyorsun ama yaptığın hareketler kafir hareketleri oluyor. Çünkü Allah'ın Celle celali mutlak kudretine inanan için işte para için, kadın için, makam için, mevki için ne yapmaz? E, ...dinin imanı satmaz ama maalesef e, birçok da bu zafiyetleri görüyoruz. Onun için اَفَرَا۪يْتَ <gülüyor> مَنْ اِتَّخَدَ اِلٰهُ وَهَوَٰهُۜ ayetinde ne buyuruyor? Öyle kullarım var ki nefsinin istiklerini ilahı edinmiş. Yani ne demek bu ayet? Nefsinin canını istediği şeyi şeyi putu yerine koymuş, ilah yapmış diyor. Baksana ilah diyor. Ya bu ne acayip bir şey. Batıl ilahlar diyoruz. La ilahe hiç ilah yok. İllallah ancak Allah var. E bunu tabii ki bir Müslüman konuşurken hiçbir put bizi yaratmadı. Hiçbir şey Allah'tan gayri tapılmaz, tapılamaz. ibadete layık değil. Manası bu bir Müslüman için. Hakır için bu olmayabilir. O İsa Aleyhisselam'a da ilah der. Meryem validemize ilah der. falan. Biz kafirler hakkında konuşmuyoruz. Ama bir Müslümanın manası bu. Ama Eferayte men ettehiz ilahı vahuh. Canının istediği arzularını ilah ilah yapanları gördün mü diyor. E bu bu hadden anlaşılıyor. E, nefsinin isteklerine takılanlar onları mabud yerine koymuş oluyor. Bunlar tapılmayı hak ediyor dese kafir olur onu demiyor. Amaş şimdi Allah-u Teala'nın emriyle karının isteği, canının isteği, makam mevkinin istekleri, e, amirinin Ağanın, paşanın istekleri çat çatışırsa, çelişirse sen ne tarafı tutuyorsun, ona bakacaksın. Ne oldu? Ya, canının arzusunu ilahe edindi ayetine gülüyor. Onun için la ilahede e, tasavvuf erbabının mülazasındaki mana bu ilahla, bu, bunlar da nefret etmek. İllallah. Ancak sensin ya Rabbi. Senden gayri hiçbir şey, her şey senin rızana uygun olursa ben onlarla ilgi alaka kurarım. Seninle alakası olmayan Efendim sana e, senin emirlerine zıt düşenleri ben terk ederim. Yani bu mana da esas la ilahe de bizim Müslümanlar için la ilahe illallah'ın manası budur. Yani Allah Teala'n dışında nefsin e, ilahı gibi e, dinledikleri, itaat ettikleri, sevdikleri, takıldıkları şeyler var. Hobiler, mobiler diyorsunuz. bazı o hobiler, e, ait hadisi bastırıyor insanlarda. Onun için onların hepsi nefkedilmesi gerekiyor. La ilahe illallah. kelmeyi tevhid ile. onun için burada nefi var, ispat var. Nefi de efendim neyi nefi ediyorsun? Allah Teala'dan gayrı hiçbir şeyin ibadete layık olmadığına. E yani, ibadete layık bir şey zaten Biz inanmıyoruz ki olduğuna. İnanmıyorsun ama hareketlerini onu gösterir. E lem ahid lek ve şeytan. Ey Adem size dememiş mi benim vasiyet etmemiş miyim şeytana tapmayın diyor Yasin'de. E şimdi şeytana tapan satanist, Mattanist kaç kişi var? Ama bugün Müslümanların birçoğu da fiili olarak şeytana tapıyor. Fiili olarak. Çünkü neden? allah Teala bir şey buyuruyor. Şeytan bir vesvese veriyor. Adam şeytanın tarafını tutuyor. Kaç tane bugün Müslümanım diyen, kelime-i tevhid okuyan, e, efendim, la ilahe illallah bağlı kalan kaç kişi var ki şeytanı tersleyip de Rahman'ın yoluna gidiyor? Ortalık bu görünüyor işte meydanda. İki milyar yakın Müslümanım. fullar doğru dürüst Allah'a ibadet etseler Bu dünya bu kadar fesat olur mu yani? Kafirler bu kadar hakim olur mu? Onun için mutlaka imanımızı tahsiye edeceğiz. el Sünnet'e göre gözden geçireceğiz. Bir sağlama yapacağız. Biz neredeyi duruyoruz? Tabi tasavvuf-ı Evliyaullah'ın makamları biraz bize uzak artık. Zor bize yani biz şimdi onları mübarek laf olsun diye konuşmuyoruz aşağıda. Teşvik olsun diye konuşuyoruz. Konuşmalıyız. Konuşalım ama bunda tabi dikkatli konuşalım. Çünkü hani e, onlar e, Hz. Şibliye dediler yani sen niye Kelime-i Tevhid-i zikrinden e, Kelime-i Tevhid okuyor başka bir şey. Ama zikirde devamlı zikri Allah, Allah, Allah, Allah hep bu zikri yapıyor. Ya yani niye sen hep bu zikir yapıyorsun? E, diyor ki ayıbın olmadığı yerde ayıp ayıp yok demek ayıptır diyor. Yani Allah'tan gayrı ilah mı var ki diyor. İlah mı var ki diyor, ilah yok diyeyim diyor yani. Dolayısıyla ayıbın olmadığı yerde ayıp yok demek ayıptır. Bu bir tasavvufi vicedir, yöneliştir, manevi bir mülahazadır. Bunlar makam ister. Ama biz hiç olmazsa, zaten o makamlara e, ge gelmiş değiliz. O zaman biz ne yapalım? E biz e, La ilahe illallah okurken e, hakikaten Allah Teala'dan gayrı e, sözü dinlenilecek, emrine itaat edilecek, yaşağından ihtinaap edilecek, kanun koyacak, şeriat vaz edecek, elçi gönderecek, hüküm belirleyecek hiçbir irade ve kudret olmadığı manalarını bari efendim düşünerek Resul Hoca bizim hocamız full la günlerce mana verebilir yani. Bu husuz üzerinde çok dururdu. Çünkü kelime-i tevhid'i hazmedemeyenler, anlayamayanlar, kalplerine yerleştiremeyenler imanları surette kalır. Surette kalmamak için, hakikata geçmek için. Suret hakikatın, mecaz hakikatin köprüsüdür. Tabi illa ki başta bir surete da olsa kelime-i okuyacak bir adam Müslüman olmak için ilk defa bu şart. Ama ondan sonra bunun manasını iyi anlayacağız ve anlatacağız. Ve böylece inşallah efendim bu tenzih bahsinde Rabbimizi iyi tanıyacağız. Bir dahaki dersimize kadar şimdi Allah-u Teala'nın cismiyet ve levazımından tenzihi bu ders. Cismiyet ve levazımından Ne demek şimdi bu Cismiyet cisim Mesela ben şimdi bir cisimim Bu masa bir cisim Tamam arkamdaki levha cisim Altımdaki halı cisim Duvardaki levha cisim Cisim Şimdi allah Teala Cisim değil Cismiyet de yani cisimlerle Uzaktan yakından Alakası yok bir de cismiyetin levazımı var Şimdi Levazımı ne demek? Bir şey cisimse birkaç parçadan toplanmış. Bir şey cisimse onun durduğu bir yer lazım. Mekansız olmaz. Bir şey cisimse mutlaka sonradan. Çünkü bileşimleri var, cüzleri var. Bunun evveli olmaması düşünülemez. Evveli olmaz düşünülemez. Çünkü neden? Tehayyürata müsait. Değişikliklerin mahalle oluyor. Çünkü ona bir şey daha ekleyebiliyorsun, bir şey çıkartabiliyorsun, bölüyorsun, parçalıyorsun, kaldırıyorsun, götürüyorsun, indiriyorsun, intikal ettiriyorsun, bir yerde taşınıyorsun, taşıyorsun falan falan. Cismiyet ve levazımından bir şey cisimse bunun gereksinimleri var. Yani cisim olan bir şey mutlaka bir yerdedir. Cisim olan bir şey mutlaka sonradandır. Cisim olan bir şey sonra, mutlaka bir da, zamanı gelip yok olacak. Cisim olan bir şey mutlaka eklemeye çıkarmaya elverişlidir falan falan. Şimdi bu dersimiz nedir? allah Teala cismiyet ve levazımından tenzih bahsidir. Başlıyor i̇mam Gazali Gazahir Hazretlerimiz. Ee, bir, bir dahaki dersimiz çok önemli. İşte Nurettin Yıldız'ın efendim yanlış e, konuştuğu Ehl-i Sünnet'e hatta Ehl-i Sünnet dairesinden çıktığı e, onu çıkartan şey var ya gökte meselesi. Şimdi bir dahaki e, yani çarşambaki dersimizde, şimdi oraya kadar ancak gelebilirim herhalde. Çünkü ben izahlı konuşmak zorundayım. Bu itikat konusudur. Hızlı geçemem. bir dahaki derste de cihet ve e, cihette olmak ve levazımından tenzihi var. Önümüzdeki hafta bu dersleri aman iyi takip edin. Her gece dinletin. Allah Teala'nın münezzehliği, münezzehliğini de anlattık. Biz onu tenzih ederek terfi etmiyoruz. Şanına yakışmayan şeyleri ondan biz uzaklaştırmıyoruz sadece. O şanına yakışmayan şeylere ona yanaşmadı ki biz uzaklaştıralım. Onu da güzel anlatmak istedim yani. Biz burada ne yapıyoruz? Onun O şeylerin onun zatına yaklaşamadığını ikrar ediyoruz. Bu noksanlıklar, bu ayıplar zatına yaklaşamaz. Çünkü öbür türlü mana uzaklaştırma gibi tebidullah anisu Hani lügatlarda, tefsirlerde, hadislerde lügatları budur. Tenzi tebidullah anisu. Kötülüklerden Allah'a uzak durmak Yani şimdi bu lügat manası burada mülaza edilemez allah Teala kötülükler, yanlışlıklar e, Zulümler e, Noksanlıklar, ayıplar e, Ne zaman yanaştı ki allah Teala var iken hiçbir şey yoktu Şimdi allah Teala'nın zatının yanında Bunlar efendim, Var hükümünde değiller ki E biz bu urda Allah'a uzak tutacağız aşağı sanki onlar yaklaşıyor biz uzak tutacağız veya bu, bu şey, kötülükleri Allah'a yaklaştırmayacağız aşağı bizim hiçbir şeyin tenzihimizin manası bu değil buna da dikkat edelim burada da yanlışlık var tenzihin manası Allahü Teala'ya hiçbir noksanlığın asla yol bulamayacağını, yanaşamayacağını ikrar ediyoruz biz yanaşamadığını inandığımızı kalbimizde bu itikat olduğunu Dille beyan ediyoruz. La ilahe illallah gibi. Yani Allah'tan gayrı ilahe yok. E zaten yani yok demeye gerek yok ama biz burada benim de itikadım budur. Kendi itikadımızı ikrar ediyoruz. Yoksa var olan bir şeyi nefretmiyoruz. Söz konusu olan bir şeyi de nefretmiyoruz. Çünkü burada söz konusu da yok. allah Teala'dan gayrı ilahe olması düşünmek bu hal ya. <gülüyor> Düşünmek imkansız. Çünkü İkilik imkansız. İkilik olduğu anda zaten ne alem var kalır, ne düzen kalır, ne nizam kalır, ne gezegenler, ne melekler, ne felekler, ne bu şey, şu sistemi, şu düzeni görmüyor muyuz? Küçücük bir şey yönetmeye kalkıyoruz. İki başlılık olduğu zaman <gülüyor> hükümet başkanlığa niye geçti? İşte başbakanlığa anlayamadılar. Başbakanla anlaşamayınca, Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor, başbakan bir şey söylüyor, memleket elden gidecek. Bak ne dediler, başkanlık sistemine geçiyoruz yani. Ya mı? Çünkü iki başlılığın olduğu hiçbir yerde nizam ve düzen olmaz. Hele bir de iki ortak anlaşmış iyice işleri götürürlerken, çocukları büyüyünce ne olur? Çocukları büyüdüğünde iki ortak, 40 senelik ortak tanıyorum. Çocukları büyüyünce ortaklıkları bozuldu. Çünkü çocuklar birbirine girer. E sen şimdi allah Teala haşa ortak ister dersen, haşa evlat ister dersen, haşa eş iş e bir hanımın da bir şirkette yani senin eşinin de senin işlerine karıştığını düşündüğün zaman o da ayrı bir hengame seyreyle, gümbürtüye yani. Bu, burada küçücük bir dükkanın düzeninde bile, muhasebesinde bile e bu e, nizamı bozar ya Bu ya. Her kafadan bir ses ya. E hocam sen bunları niye göre konuşuyorsun? Ya kardeşim ben ayete göre konuşuyorum. Lefkâne fîmââliyetün illâllâhu lefes ededâ. Ben burada yorum yapmıyorum yani. Ayette söylüyor zaten. Allah'tan gayri gökleri yerleri yöneten olsa bir ikincisi olsa nizam çoktan bozulmuştu diyor. Fesada uğrarlar. O diyecek yaz olsun, öbürü diyecek kış olsun, o diyecek şu yaşasın, o diyecek şu ölsün. Böyle şey olur mu ya? İki başlılığın olduğu hangi memlekette düzen var? Hangi şirkette düzen var? Hangi vakıfta düzen var? Hangi dernekte düzen olur ya? Hangi partide pırtıda? İşte bu önümüzde görünüyor. 13'ün için Rabbimizin haşa bir şeriki, bir ortağı, bir zıttı, bir nitti, bir misli, bir mesili, bir küfrü dengi falan falan düşünmek muhal. E onun için La ilahe illallah'ın manası da ne oluyor? Ben böyle şeyin düşünmeyin bile muhal olduğunu ikrar ediyorum. Yani oluyor anladın mı? Yoksa haşa. Neyi konuşuyoruz da ne vardı da neyi nefy ediyoruz? Yok olan şeyi nefy edilir mi yani? Yok olan şey nefy edilir mi? Onun için nefsu ispat zikrini güzel anlayalım. Tenzihi güzel anlayalım. Bak bugüne kadar işte Allah-u Teala... ...kötü 90 noksan sıfatlarından uzak tutmak. Ama şimdi bunun izahı var. Bu, bu cümlenin lügat manası doğrudur. Ama bunun izahını yapmadığın zaman... E, ...insanlar ne anlar ya? Sen demek allah Teala'yı sen şey diyorsun ...sahasını temiz tutuyorsun haşa. Sahasını sen temiz tutacak sana mı düştü ya? Sen onun sahasının temiz olduğunu... ...beyan ederek e, onu zikrediyorsun yani. Heh. Şimdi... E, ...İmam-ı Gazali Hazretleri... Buyurdular ki Rahimullah Teala tamamlı Rahimullah demek lazım, Radıyallahu anh demek lazım Evliyaullah Sahabe-i dendiği zaman Radıyallahu anhsız konuşmayalım Âlimlerimiz, büyüklerimiz İmam Rabbani Kattel sallallahu aleyhi ve Şafii Radıyallahu anh, Ebu Hanif Radıyallahu bu çok önemli Çünkü ulemadan birisi öyle yapar Kâles Şafiî dedi, Şafiî dedi ki Durdu, talebeler hemen dedi Mâ kâles Şafiî, Şafiî ne demiş efendim Bir harf bile söylemem dedi Anlamaktılar ki, niye söylediniz o zaman? Radıyallahu anh bakayım dedi. Yani ilim tatbikatlı öğretilir. İlim tatbikatlı öğretilir. Radıyallahu Allah diyeyim, rahim Allah bakayım. Ha! Sakın bu zatların bize, i̇mam Gazali, Hüccetül İslam, şu ümmet üzerinde o kadar şey var. Niye felsefeciler i̇mam Gazali'ye taktı? Niye efendim, e, batıl akımlar, e, el sünnet dışı fırkalar, ilahiyatlaştırılır, hepsi hiçbir i̇mam Gazali tutmaz. Çünkü İmam Gazali felsefenin beline vurmuş yani Felsefeyi kesmiş atmış felsefecilerin İslam'dan ne kadar uzak ol akılla mantıkla dini çözmeye çalışanların bozukluğunu en açık şekilde ispat ettiği için onlara en zarar kim verdiyse tamam mı? Onlar onu sevmezler. Onun için biz de İmam Gazali Hazretleri dendi zaman Rahimullah Teala rahmeten vaşa ve ne buyuruyor şimdi? Şüphes Allahu Teala leysedi olmadı bir cismin. Asla cisim değildir. E, efendim. Çünkü cisimse musavver olacak zaten. O onu izah ediyor. Cisim değil. E, öyle cisim ki musavverin suretlenmiş. Suret yani e, şekli var. Şekli olanın şimdi şekli olan nedir? Cisim mutlaka musavverdir. Musavver ne demek? Cisim elle tutulur, gözle görür, şekli sureti var. Şekli sureti olan da ne vardır? Çünkü en azından iki cevherden toplanacak cisim. İki cevher demek, cevher hammadde, Kendi başına durabilen hammadde yani. Ee, en ufak parça diyelim. Tabii bunun atomuna gider. Şimdi atomu da böldükler derler. Neyi bölürsene bölsünler. En nokta, en bir noktaya geldikleri zaman 300'ü lezilate cezaya giderler. Yani Artık bölünemeyecek, parçala parçala parçala, bölünemeyecek bir kadar ineceksin mecburen. E çünkü o cüzüyle, zile, yani parçalanamayacak kadar küçülen bir cüzün, üzerine bir cüz daha eklesin, bir cüz daha falan oldu cisim. Yani cevher. E cevher ne demek? Kendi başına durabilen bir yaratık demek. Bir ham madde. En ufak parçası. Yani varlıklardaki en ufak parça. Artık bölünmeyi kabul etmeyecek derecede. Bölündü, bölündü, bölündü. O noktadan ilacı bölünemez. O, ona ne deniyor? Diyelim ki efendim cevher deniyor. Bu cevherin ikisi üçü falan birleştiği zaman bir araya geldiği zaman terkip yani birleştirme noktasında bu ne oluyor? Cisim oluyor. Çünkü bütün cisimler. Çünkü biz e, parçalanamayacak kadar küçük olan cüzük. Ancak işte cihazlarla, aletlerle bilmem nelerle laboratuvar e, ortamında onlar gözükebiliyor. Değil mi? Ama e, şimdi zaten ışıkta bile şimdi, buralar toz dolu, duman dolu şimdi. Hiç kimse ekranda toz olduğunu görüyor musunuz? Böyle bir bir ışık çakıyorum. Ben e, işte yattığım zaman işte hanım rahatsız etmeyeyim diye e, kendime özel ışığı var açıyorum. O o çünkü küçük olduğu için şöyle tam belli bir yere vuruyor kitabın üstüne. Oradan ya yollar var ya. Böyle tozlar birikiyor bir gün nasıl desen kar yağıyor. Kipi fırtınasındaki kadar toz böyle geliyor gidiyor. Çünkü o ışık Bölgesel bir noktaya vurduğu için o noktayı aydınlattığı için şaşırıyorum, kalıyorum. Ya tipi mi var burada ya? Biz bu işi açmadığımız zaman burada bir şey görünmedi. E onlar da yani şey, onların da bir, bak göründüğü için görüntüye girdiği için sureti var. <gülüyor> yani sureti var, sureti olmasa görünmez. Suret zaten görüntüde olan şey mi? E görünüyor ama şimdi ortada görünmüyor. Ee, ...özel bir, e, odaklandığın zaman o noktaya bir, bir bölge, bakıyorsun saman yolundaki şey gibi özel bir yol gibi orada o kadar toz var ya burada. Uu. İşte ondan dolayı işte hassasiyeti olanlar var ya, öksürüyorlar, ediyorlar, aylarca şey çekiyorlar, alerji hapları falan içiyorlar. Ondan sonra bana niye alerji oldu ya falan. Ortada bir şey yok. Ama dünya kadar mikrop var. Ya Bunlar, bunlar hepsi sonradan yaratılmış şeyler yani. E Dolayısıyla cisim değil, cevher değil. Tabii ki e, bunun devamı da araz da değil. E bunlara, e, bunu anlamak için kısaca, yani bu cevher ve araz bahsine çok girmek lazım değil. Ama kısaca şunu demek icap eder. Bu efendim, e, mahlukat, e, allah Teala'nın yarattığı şeyler iki şeyden oluşuyor. Bunların bir kısmına cevher deniyor, bir kısmına araz deniyor. Cevher dedi yani mücevher gibi zannetmeyin yani. Cevher demek, kendi başına tutunabilen, durabilen madde. En ufak maddeden en büyük maddeye kadar. Göklerde cevher, efendim, atom da cevher, mikrop da cevher. Yani neyse, kendi başına durabilen bir şey. Araz da kendi başına duramayan şey. Kendi başına duramayan, mesela renk. E, sen de, yumuşaklık. Sen bana bir yumuşaklık göster. ...bana yumuşaklık şeyini gösteremez. Ancak... ...yumuşak bir şey de gösterirsin. Yumuşak bir şey. Nedir o işte eline alsın böyle... E, ...pamuk. Pamuk nedir? Buna dersin ki yumuşak. Bunda ne var? Yumuşaklık var. Ama bana bir yumuşaklık göster... ...ben sana yumuşaklık gösteremem. Ya pamukta gösteririm, ya hamurda gösteririm... ...ya çamurda gösteririm. Sertlik. Sertlik ben sana sertliği nerede göstereceğim ya? Tahtada gösterim. ya taşta göstereyim... ...ya kütükte gösterim yani. Anladın mı? Renkler de böyle yani. Şimdi sarı... Sarıdır, yeşildir tabi bir de renklerin ana renkler var bir de ondan sonra katma, karıştırma renkler var. Ama renk yani renk arazidir. Şimdi rengi sen ne, ne yapıyorsun? Ya duvarda gö göreceğiz ya masada ya kasada yani. Re rengi rengi e, bir şeye sürmeden yani renk diye bir şey yok ki. O zaman ne yapıyorsun? E, boyada gösteriyorsun. E, boyada bir, boyanın şeyi de cevher. Onun da ham maddesi var, onda ne var? Su var. Bilmem ne var onu da bir şeyle karıştırarak yapıyorsun. Yaptığın şey o rengi göstermek için yaptığın şey yine cevhere dayanıyor. Şimdi cisimler yani yaratılmışlar hepsi e, ya cevherdir ya arazdır. Arazlara direktman cisim denmiyor. Efendim çünkü arazlar mutlaka bir cevherde tezahür eder kendini gösterebilir. De demin dedim yumuşaklık gibi, sertlik gibi, sarılık gibi, yeşillik gibi bir mutlaka bir şeyle duracak. Kendi başına duramaz. Yeşil diye bir şey böyle. Göremezsin illa bir şeyde göreceksin onu. E, mavi bulut yani havada bile mavilik var. <gülüyor> mavilik var ya bulutta görüyorsun onu ya gökler mevci mekfuf. Bir dalga yani e, şeydeki ne diyorsun ona da bir sistem o. Gök, gökler arasındaki feza boşluktaki yine onun bir maddesi var. ...o maddede o tezahür ediyor sana. Yoksa o renk olarak direkt mavi... ...renk olarak gözükmüyor sana. Onun bir altı var. Neden mavi? Çünkü ondan sonra bir de bakıyorsun karardı. E çünkü mavi nereye gitti karardı? Çünkü bulut geliyor. İlla bir cisim yani... ...orada gördüğün bir şey başka bir... ...cisimle cevherin gelmesiyle... ...renk intikal ediyor. Yani rengi değişiyor. Bir de hava karardı diyorsun. Hava sarardı diyorsun. Yani, hava masmavi diyorsun. Falan falan. O zaman... Cevher ve arazi bu şekilde anladığımız zaman şunu biliyoruz ki allah Teala ne değildir? Sureti olan bir cisim değildir. Vela cevherin cevher de değildir. Cevher dediği mahdudin, hudutları olan, mukadderin başkası tarafından takdir edilip ayarlanan. Efendim şimdi bu alemdeki her şey allah Teala'nın Tahtidiyle, takdiriyle, ölçmesiyle, biçmesiyle, ayarlamasıyla inna külleşeyi halek nabbi kader Biz her şeyi kaderle, miktarla halik ettik Şimdi burada ne var allah Teala'nın her şeyde takdiri var Göklere bir sınır çizmiş Ona o sınırda tutuyor, boyu, enini sınırlamış Yerlerin sınırını belirlemiş, denizlerin sınırını belirlemiş, göllerin sınırını belirlemiş Benim sınırım zaten belli, bir metre 65 santima tamam Ondan sonra Enim belli, boyun belli. Şu alemde yaratılanların e, gördüğümüz, görmediğimiz bütün mahlukatın hepsinin nesi var? Hududu var, sınırı var ve bir ayar içinde. Eşşem suel kamal bi husban. Güneş, ay hesapla beraber. Efendim ve ve kulli şeyin indehu bir miktar. Allah'ın de her şey bir miktar ve ölçüyle. Ama şimdi allah Teala Teala'yı kim takdir etmiş? Haşa. Evveli yok. Her şeyi o ayarlıyor. Hududa girse, sınıra girse, ölçüye biçime girse demek evveli var. Çünkü neden? E bir noktada o, o sınırları çizildi. Ondan evveli yok idi. Veyahut vardıysa da o sınırda değildi. Şimdi buna intikal etti. Dönüşüm değişime tabi oldu. Bu da nedir? Sonradan olma alameti. Sonradan olan ilah olmaz. Yani ilah hakiki ise sonradan değildir. Sonradan değilse kimse ona müdahale edemez. Çünkü evveli yok. Ondan evvel bir şey yok ki ona mı edecek? Anladım. Suretli bir cisim değildir. Çünkü cisim olduğu zaman en az iki cevherden, yani kendi başına duran iki maddeden, en ufak maddelerden tut. En az yani. Bunun en azı iki maddeden birleşecek ki, efendim ne olsun cisim olsun. Tek kalırsa ona cevher denir. Ama cisim denmez. Cisim olması için en az iki cevher bir araya gelir. Buna terkip denir. Terkip bileşim. Bir şey bir şeyle bileşirse... Ondan sonra ne oluyor? O cisim haline geliyor. Çünkü zaten o ancak o zaman görülebiliyor, şey edilebiliyor. Yani laboratuvar ortamının dışında da izlenebiliyor, takip edilebiliyor. E bunun vasfı nedir? Cismin vasfı nedir? İki cevherden en az, en az. Mürekkep olan, bileşimi olan bir maddenin, bir varlığın vasfı nedir? Niteliği nedir? Şanı demek. Niteliği nedir? Tasvir ve terkiptir. Bunda ne var? Bileşim var. İki ayrı şey birleşmiş bir araya gelmiş de üç ayrı şey beş ayrı şey neyse olmuş. İki bunun sureti var. Sureti ne var? Gö Görünen şekli var ama tabii şimdi gözle görülmez. Başka bir cihazla görülür illa görülüyor mu? <gülüyor> Zaten gör görünemiyorsa hiçbir cihazla da görünmesi yok demek o. <gülüyor> yani yoksa görün var olan şey görülüyor. Ha bu da e, cinler var. E cinler var görür, Gören var. Melekler var görülüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve gördü. Şimdi senin bir şey görmemen de o şeyin yok olmasını iktiza etmiyor. Anladın mı? Demin dediğim gibi şuradan bir ışık özel noktaya serdin mi? Efendim bir güneş vurduğu zaman camdan içeride ne kadar toz duman görüyor. Normalde o ışık yokken o tozlar görünmüyor. Halbuki onlara yok diyebilir misin? Diyemezsin. Senin onu görecek vesilen yok, vasıtan yok. Çünkü onu görecek imkanın olduğu anda sen de onu görüyorsun işte. Bundan dolayı güneş ışığında görülen tozlar görüldüğü zaman bunlar burada yoktu da güneşle geldi diyemezsin. Bunlar zaten burada vardı. Güneş ışığı bunları bize gösterdi oluyor. Onun gibi olan şeyler. Hacı cinler dolu. Hadi şeyrese söylüyor. El şey gece namazı kılan sesli okusun kıraatini. Tabii milleti de uyandıracak kadar bağırmalıcığım yok. Feinel melaket ummare dar melekler ve evi mamur eden yani herkesin evinde ocağında orayı mamur eden diğer varlıklar da var. İşte cinler falan. E bunlar da diyor Müslümanları yessemone eee ila kıraati ve Onun kıraatini, Kur'anını dinlerler, namazına uyup cemaat olurlar diğer. E bu hadis-i şeriftir. Alaeddin Efendi babamız da bunu yazdı kendi musafına. Dolayısıyla bir şeyin görülmemesi o şey yok olduğunu iktizazmaz ama bir şey varsa Mevcutsa, efendim, tabii ki cinler de araz değil yani. Cinler de cevherdir. Cevher ne demek? Kendi başına duran varlık o da. Ha bir şekle girmeden görünemiyor diye bir şey yok. Onun da şekli, sureti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü, görüştü. E, şu anda da görüşen, gören insanlar da var. E, senin görmen yokluğunu icap etmiyorum. Onun için, e, allah Teala surete, e, sureti kabil, e, surete olan bir cisim değil. Yani cisim hiç değil. Bu ne demek? Sureti olan cisim değil de sureti olmayan cisim demek değil. Haşa. allah Teala cisim değil. Neden? Çünkü sureti yok. Ş şekilden münezzeh. Tamam mı? Cevher, vela cevher. Cevher değil. Niye cevherdi? Cevher ne biliyor musun? Cevher bir boşluk dolduran. Cevherin tarifini yapıyorum. Cevher bir boşluk dolduran. Dolayısıyla bir yer işgal eden yani. Dolayısıyla hudutları ve sınırları olup, altı cihetle sınırı çizilmiş olan. Şimdi ben cevherim, cismim. Bu şey, masa önümdeki cevher cisim. Bu saat cevher cisim. Bu saat... Neden? Cevher cisim. Boşluk dolduruyoruz. Bak bu burada şimdi, bir şey işte ne kadarsa metresi, santimi, o kadar bir boşluğu dolduruyor. Ben oturduğum yeri şu anda, durduğum yeri dolduruyor. Adam ölüyor kabirde. İşte adama en azından sığacak kadar bir yer veriyorlar. Orada bir boşluk dolduruyor. Ölüsü bile boşluk dolduruyor. E boşluk doldurduğun noktada ne oluyorsun? Mahdut oluyorsun. Doldurduğun boşluk seni sınırlıyor. Çünkü sağımdan sınırım belli, solumdan sınırım belli, önümden belli, arkamdan belli, üstümden belli, altımdan belli. Şu anda ben e, burada bir boşluk dolduran cisim olmama sebebi, ki sen de öylesin, altı cihetim sınırım belli benim. E şimdi sen nasıl allah Teala edersin ki gökte neyse işte? Nasıl sınırlayacaksın? Cevher değil. Çünkü cevher olunca mahdut olur. Mahdut demek sınırlı. Bir yer dolduruyor, doldurduğu yerle sınırlanmış oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Mukadder. Mukadder ne demek? Başkası tarafından ayarlanmış, takdir edilmiş. Şimdi benim şeklimi, şemailimi, boyumu, bosumu, gözümü, kaşımı, her şeyi takdir et abi. Benim bir, bir, bir irade, bir kudret takdir etmiş, ayarlamış, ölçmüş, müşmüş, bana bu ayarı varmış. Bana bunu seçim hakkı verip de şöyle mi olasın, böyle mi olasın da sormadılar. E hiçbir yaratık da, hiçbir yaratılmış da kendi e, şekli hakkında bir e, tercih kullanamadı yani. Dolayısıyla her şey bir ayarlayıcı olan yüce zat tarafından takdir edildiği için mukadder oluyor. O zaman allah Teala cisim olamaz. Çünkü neden cisim olursa şekli olur. Efendim ne olur? Birkaç şeyden birleşmiş olur. Haşa. Birkaç şeyden birleşirse ne olur? O şeylerin birbirinden ayrılması yine mümkün olur. Birleşen şey ayrılmaya da tabi. Ondan sonra ne olur? Sınırı olur. Ondan sonra başkasının ayarlamasına tabi olur. Ondan sonra efendim e, intikale a, gelmeye gitmeye efendim müsait olur. E, bunlarda ne mani var? E, bunlarda şu mani var. Böyle olan şeyler... bir başka şeyin etkisinde kaldığı sabit olur. Başka şeyin etkisinde kalan da ne yapamaz? O şeyin etkisinden ebedi çıkamaz. Çıkamayınca da ne olmaz? Kadim olamaz. Çünkü evveli olmayan bir varlık hiçbir şeyden etkilenmeyen demektir. Ama bu madem birleşmeye müsait, ayrılmaya müsait, içtimağa müsait, teferruka müsait, intikale müsait, ayrıl taşınmaya müsait, Sınırlarını değiştirilmeye müsait. Oradan al oraya koy yani. Uzamaya müsait, kısamaya, kısalmaya müsait. Bu ne demek? Her şeye müsait olunca bunun üzerinde ne var? Bir zatın ayarlaması var, planlaması var, takdiri var. O zaman ne oluyor? E demek bunun başı var, başlangıcı var. Bu sonradan olmuş her şeyi de değişebiliyor. E allah Teala kadimse evveli yok. Evveli olmayan bir zata nasıl çizim diyeceksin, cever diyeceksin, araz diyeceksin, sınırı var diyeceksin, sureti var diyeceksin, şekli var diyeceksin, haşa hakella. Bunu dediğin zaman ne oluyor? allah Teala'nın da e, haşa e, zatı hakkında sıfatları ve fiilleri hakkında başka bir etkiler söz konusu oluyor. O zaman o ilah olamaz. Bizim inandığımız, bizim ibadetimize layık olan, bizim tapınmamızı hak eden zat kadimdir. Ona hiçbir şey tesir edemez. Her şeyi o etkiler. O hiçbir şeyden etkilenmez. O zaten öyle olmasıyla olamaz. Madem ilahdır, hiçbir şeyin etkisi etkilen de değildir. Her şeyi etkileyendir. Kadimdir, evveli yoktur. O zaman nasıl bu gibi değişikliklere, hadis şeylere, sonradan olan şeylere efendim müsait olacak? Veya veya değişikliklere müsait olan hadis şeylere mahal olacak. Onlara mahal de olamaz. Yani kendisinde bulunan hiçbir sıfat, hiçbir fiil de sonradan olma şey, e, şeylerin levazımına müsait olmaz. Sonradan olan bir şeylerin, efendim sonradan olan şeylerin ge, gereksinimi olan işte intikaller, ayrılabilmeler, birleşebilmeler, değişikliklere müsait olabilmeler Allah-u Teala sıfatlarında da söz konusu değildir. E i̇şte biz onu düşünüyoruz ki allah Teala ezelden her şeyi biliyor. Sen aziz bayındır gibi kalkıp dersen ki senin kimden evleneceğini ancak sen evlendikten sonra bilir. Bu sefer ne oldu? İlminde değişiklik arız oldu yani. Evvelce bilmediği bir şey biliyor. E ben şimdi ben Allah'ın yarattığı bir kulum. Her şeyi sonradan öğreniyoruz yani. Başımıza bile ne geleceğini bilmiyoruz. Başımıza gelmeden. E şimdi allah Teala'nın ilmi de böyle olursa ne oldu? allah Teala'nın sıfatına da değişkenlik isnat ediyorsun. Neden? Sen ki evlenmeden bilmiyor, evlendikten sonra biliyor. Ne oldu? Evvelde bilmediği şey sonradan bildi. E bu sefer değişiklik geldi. Yenilik geldi. E sen Allah, peki bu sıfat kimi sıfatı? Bu ilim sıfatı? Allah'ın sıfatı. Bütün Kur'an bir şeyin alim her şeyi bilen diyor. E Allah'ın sıfatı. E sıfat zattan ayrılır mı? Ayrılmaz. Benim bilgim benden ayrı düşünülebilir mi? Benim işitmem duvarda duvara gidebilir mi yani? Benim görmem masaya geçebilir mi yani? Bu sefer ne oluyor? Benim bilmem, işitmem, görmem. benle Bana bağlı benle daim Benle daim. E sen Allah Teala'nın sıfatına da e, bilmiyordu da sonra öğrendi dedin mi? İşte allah Teala'nın zatı nasıl ki sonradan olan şeylere alakası olmaz. E sıfatlarının da olmaz. Çünkü neden? sıfat zattan ayrılmaz. E Sen ilim sıfatında değişiklik olur dedin mi değişikliğe maruz olan, sonradan olan şeye maruz olan bir sıfatı allah Teala'ya ait kılamazsın. Kıldığın anda ne oluyor? allah Teala hadis olmuyor ama mahalle lil havadis oluyor. Sonradan olan değişikliğe maruz olan bir sıfatın mahalle oluyor. Sıfatın sahibi oluyor diyeyim sana. Ha, sıfatın sahibi oluyor. Bunu bana dersin. Çünkü benim zatım da hadis sonradan, sıfatlarım da devamlı değişikliğe ve fiillerim devamlı değişikliğe tabi. Ama kadim olan bir zata böyle bir sıfatı da isnat edemezsin. Madem Allah'ın ilim sıfatı varsa o ilim sıfatı da değişkenliğe uğrayamaz. İşte kader dediğimizde ezelde her şeyi bilmesi. Bunu yazmış, yazmamış, alın yazısı var mıymış, yok muymuş? E Allah biliyorsa zaten daha bilmesi tartışılamıyorsa tane ne konuşuyorsun yazmış mı yazmamış mı yani? Bildikten sonra yazsan olur, yazmasan olur. Yazdığını beyan ediyor. Lev-i Mahfuz'a yazdım. Ama Levi i diyor, meleğe onu göstereyim diyor. Sonra bakarsın adam sadaka verir diyor. Ömrü 40'tan 60'a çıkarım diyor. Halbuki ben evvelde biliyorum onun diyorum verip vermeyeceğim. Ama melek diyor önce 40'ı görür. Sonra 40 silinir, 60'a çıkar. Melek de şaşırır. Allah Allah diye. Çünkü neden? E ben ama benim ilmim değişmez diyor. İnde ummül kitap. Yevhullâh mâ aşâ vismit Lev-i Mahfuz'dan. Meleklere verdiğim nüshelerden, dosyalardan, berat gecesi falan verdiğim şeyine kimini silerim, kimini bırakırım. Ama veinde ummül kitab. Bütün kitapların aslı ilmi ezelidir. Buraya Kurtubi, Aliül ve vesaire birçok ulema ilmi ezeli manası veriyor. Bütün kitaplar Lev-i Mahfuz'da 104 kitap kullara inen olsun. Lev-i Mahfuz olsun. Lev-i Mahfuz'dan meleklere verilen bütün yazılar olsun. Hani kaderler, yazılar bir senelik, kaç senelik. Seneden, seneden seneye berat gecesine verilen Bütün mahlukat hakkındaki yazılar olsun Bu kitap yani yazılar demek Bu yazıların aslı ilme ezelidir Onda mahvi ispat yok diyor O değişmez diyor çünkü neden Değişiklik sonradan Olma belirtisidir Değişikliğe maruz kalan Her şey hadistir sonradandır allah Teala'nın ilmi Zatı gibidir Sıfat zattan ayrılmaz Zatının evveli yok zatı değişikliklere maruz değil. Sıfatları da ondan ayrılmadığı için sıfatlarında da tegayyurât, intikalat, değişim, dönüşüm asla olamaz. Bu kadar basit. Yani anlatmaya çalıştım size. Tamam mı? Cismiyetten uzaktır. E ona onun için cevher de denmez. Bir i̇şte şey denmez. Kurban oldum. Ama Hristiyanlar niye kâfir oldu? Diyorlar ki üç tane ökunum var. Ekani müselase. Bunlar Allah'ın kadim olan zatına Zatıyla birleşmiş. Ya İsa Aleyhisselam'ın doğumluğu varsa işte miladi takvim 2000 e, ne oldu şimdi işte 2018'e mi? Ben hicriyi daha çok biliyorum da bu miladi karıştırıyorum. 2018'e mi girildi? Yani şimdi e, 2018 sene evvel İsa Aleyhisselam yoktu ya. Sonradan yaradılım 2018 olsun, 4018 olsun yani. Sonradan yaratıldığını herkesin kabul ettiği bir anadan doğduğunu herkesin kabul ettiği yemek içmek Temmünezze olmadığı, yediği içtiği, büyük abdest, küçük abdest yaptığını herkesin kabul ettiği bir e, Nebi-i Zişan tabii, yüce bir peygamber. Allah-u Teala'nın nasıl ittihat eder? Nasıl birleşir? Nasıl hülül olur? eşini Hristiyanlar niye kafir oldu? Bunda. Tekat keferallezine galib. İnnellahü fealizi selat. Üç tane ilahlık var. Bunların Allah üçüncüsüdür. Niye? Tamam Allah ilk varlıktır, ilk ilahtır ama sonra bir eş ittigaz etti. Ona da ilahlık parça verdi. Sonra bir de çocuk edinde ondan. Ona da ilahlık parça verdi. Üç üknum var. Bu üçüncü üknum değişiyor. Bazı taifelerinde Hristiyanlar tavaifdir. Taifa taife. Bir kısmı der ki üçüncü üknum ruhul Kudüs'tür, Cibrildir. Bir kısmı da Meryem validemiz Haşa Zevcesidir Haşa. E şimdi sen burada diyorsun ki Allah Teala'nın zatı kadimdir, evveli yoktur. Allah Teala'nın e, efendim sureti yoktur. haddi yoktur. nihati yoktur. Efendim, tak e, mukadderli takdir edilmişti. Kimse tarafından etkilenmesi yoktur. Yoktur, yoktur, yoktur. La ilahe illallah. La ilahe tarafı nefi tarafı. Şimdi bir bunlar hepsini nefy ediyorsun, ediyorsun. Zaten mabudun bir hak olan zatta bu bu şekil inan, inanması gerekir. O zaman nasıl diyorsun ki sonradan yara, yarattığı e, bir çocuk onun zatıyla birleşti? Ondan sonra o ne oldu? Ona da ilahlık geçti. Eşine de geçti. Üç tane ilahımız var diyor. E bu nasıl kafir olmaz? E şimdi bir de o artısı da var. Papalara da geçiyor bu iş. Yani şu anda Hristiyanların bir kısmındaki ekseriyetidir. Vatikan papalığında e, Papa denilen mahluk e, allah Teala'nın zatıyla ittihadı var. Hulül ve ittihadı var. Yani birleşmiş kabul ediliyor. Ya birleşmiş kabul ediliyor. Ona ilahlık parçalığı veriliyor Böyle itikadı olanlar bu bak senin zaten. E nasıl olacak? On sonra geçenki papa istifa etti. <gülüyor> yani böyle ilah ilahlıktan falan istifa etti. Bu kaymakamlık mı ya? olur <gülüyor> bu şey? Emniyet mi müsün? Nereye istifa ediyorsun ya? Yani onun için e, böyle bir saçma sapan itikatlarını bozdular. Tabii Hristiyanların da itikadını bozulan Yahudilerdir. Ayrı daha ya Yahudiler onları. Onun da bir uzun kısası var. Yahudiler onları. E, üçe böldüler zaten. On sonra üçün içini de kaç? Otuza böldüler. ...Hristiyanlar'ın da dinini bırakmasın. Madem ben dinsiz oldum dediler. Kendi dinimizi değiştirdik. Seni de dinini bozacağım. E şimdi de İslam'ı bozmakla uğraşıyorsunuz. İslam oğlu çıkıyor ne diyor? Efendim bir peygamber de diyor namazı Yahudiler'den öğrendi diyor. Hadisten, hadisten öğrenmedi. Cibril mibril gelmedi diyor. Çünkü neden? Hadisi Cibril getirip namazı öğretmedi. Hadislere lüzum yok. E ne olacak o zaman? E, Yahudiler'den öğrendi diyor. Ta efendim... Evvelsi gece yine Ahmet Hakan, onun benimle çatışmasını programa yapıyor. Yani şimdi sen, Yahudi nerede var Mekke'de ya? Medine olsa biraz aklım verecek. Medine'de Yahudiler var. Yahudilerin ramazında rükû secde var diyor. Nerede rükû secde var ya? Ondan sonra, Efendimiz'in Salihaz'ın Mekke'de yetişmiş miymiş? Yani bir kere sıraya gitmiş, sıraya kadar gittiği var. Şam'daki Büsra'ya kadar, o da çocukken. Gençken nübüvvetten evvel Namaz falan meseleleri hiç ortada yokken Ondan sonra hep Mekke'de kalmış e, Namaz farz olmuş Miraç'ta Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, Kaç sene namaz kılmış Yani iki sene en az Mekke'de Ondan sonra Medine'ye geçilmiş Namazın Mekke'de bütün vakitleri Rekatları zaten tespit edilmiş Mekke'de Yahudi yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ancak yedi yaşında gitti dayılarıyla. ondan sonra annesi yolda vefat etti Daha da Medine'ye gitmedi Hangi Yahudiden öğrenecek ya? Yahudilerde namaz varmış da fiili gelişiyormuş da bilmem neymiş. Görüyorsun yani. E şimdi Yahudi nasıl Hristiyanlığı bozdu? Aynen Müslümanlığı da bozmak için bu adamları çıkarttı. Bu adamlar nereden be, şey diyor? Kanada'daki hahamın diyor namazına bakın diyor görürsünüz aynı bizim namazımız diyor. Kanada'daki hahamın bir şey de adını söylüyor. Kanada'daki hahamdan bir sene şey ya. Bizim dinimiz hahamlarla, Yahudilerle mi geldi bize ya? Kime hizmet ediyorsun? Ne demek istiyorsun ya? Ha işte ama Hakan'da o kafa işte tencere kapakması serisi birbirini buluyor. Bu tevhid allah Teala'nın birliği la ilahe illa ispat ediliyor. Muhammed-i Resulullah ile de Allah'ın elçiliği, risalet meselesi tespit ediliyor, ispat ediliyor. E, Allah'ın elçisi dendikten sonra daha sen bunun... ...Yahudi'den e, namaz öğrendi... ...diyen adamlar nasıl tevhid inancı... ...olabilir? İtikadımızı düzgün... ...öğrenelim bu ilim dindir. Kimden alacağınıza... ...dikkat edin. Biz burada soğan sarımsak hıyar satmıyoruz. Tamam kardeşim... ...onüne gelenden dine öğrenilmez. Sizi kalkar... ...Siyonizmin kucağına oturturlar. İtikadınızı... ...tevhidinizi bozarlar... İşte ortalıktalar, her şey serbest bu memlekette. Doğruyu konuşsan suç oluyor, yalan yanlış konuşsan itibar oluyor. Çünkü neden? E millette cehalet var. İlmi seviyeyi düşürdüler. Böyle bir adam çıkıp da bunu diyebilir mi ya bu memlekette? Onun için Rabbimizi iyi tanıyalım. Kurban olduğum Allah'ım, kafirlerin ispatlarından münezzehtir. Münezzeh olduğunu da biz ikrar ediyoruz. Evet. Ben bu hareket devam ediyorum. Ve ennehu teala, Allah-u Teala la yumâfilü benzemez el-eczâme cisimlere ha, cisim değil ama cisimlere benzer mi? Asla benzemez. Benzer mi? Çünkü neden? Cisme benzeyen cisim mucide muhtaçtır. Kendisini var eden muhtaçtır. Tamam mı? Onun dur dediği yerde duracak, onun ölçü, verdiği ölçüde kalacak. eni boyu bilmemce sınırı belirlidir. E Allah Teala cisimlere benzerse haşa iftikar ve ihtiyaç e, hasıl olur. O asla cisimlere hiçbir bakımdan benzemez. Lafit takdir. Ne efendim miktar kabul etme bakın. Çünkü miktar demek miktar ölçü demektir. Bütün cisimlerin bir ölçüsü vardır. Nasıl dedim dedimse benim enin boyum gibi işte masanın, sandalyenin Bütün gördüğümüz cisimlerin ölçüsü vardır. Bu da ne demektir? Onlar tenahiyi kabul eder. Yani parçaları vardır. Parçalara bölündüğü böldüğü noktada e, sonu vardır. İnkısamı kabul eder. Yani bölünmeyi kabul eder. Bunlar o zaman sonradan olma alametleridir. allah Teala ise kadimdir. Kadim olduğu için onda sonradan olma hiçbir belirtisi olamayacağından cisimlere hiçbir yön. Lafittakdir. Efendim bir e, sınıra girme, miktar ...kabul etme, miktar ölçü kabul etme yani... ...en, boy, cihet, yön... ...kabul etme hususunda da benzemez... ...ve la kabulil inkisam... ...cüzlerin ve parçalarının bölünmeyi kabul etmesi hususu... ...çünkü cisim ise, ...cisim miktarı kabul eden... ...ve bölünmeyi kabul eden şeydir... ...her cisim bölünebilir... E ...çünkü en azından iki cevherden mürekkepse... ...birini birinden ayırırsın en azından... ...en azı iki cevher olduğuna göre... ...birini birinden ayırdığın zaman... ...işte ne oldu? Bölünmeyi kabul etmiş olur... Bu da sonradan olduğunu alamet olur. Allahu Teala e, bunları kabul ediyor. Ve <gülüyor> enlehu Allah Teala Allahu Teala leysi bir cevherin. Allahu Teala cevher değildir. Cevher e, değildir ne demek? Mat yani e, demin ne dedim cevher e, bir boşluk dolduran varlık. Boşluk dolduran bir varlık olunca ne oluyorsun? Doldurduğun boşlukla sınırlanıyorsun. O doldurduğun boşluk kadar yani ne kadar yer işgal ediyorsan altı yönden sınırlanıyorsun. Her şeyin enin boyun belli oluyor. kilogramı belli oluyor. Haşa kele allah Teala böyle de e, cevher değil. Ve la tehüllü edemez, nüfuz edemez hu onun yüce zatına. El cevahiru cevherler onun zatına ne yapamaz? Hülül edemez. Yani hiçbir madde sonradan yaratılan mahluk onun zatına yol bulamaz. Çünkü cevher ne demek? Devamlı ya hareket eder, ya sükûn eder, ya durur, ya içtima eder, başka parçalarla birleşir, ya iftirak eder, efendim bazı parçaları kendinden ayrılır, bütün bunlar sonradan olan. Yani başkasının etkisi altında olma belirtileridir. Onun için allah Teala ne olmaz? Cevherlere e, mahal olmaz. Yani cisimlere mahal olmaz. Kendi cisim değil, cisimlere hiçbir bakımdan benzer değil, benzerliği de yok. cisimlere mahal de olmaz. Ya yani tamam cisim değil ama bir cisim ona ulaşabilir, yerleşebilir, zatına girebilir, zatıyla birleşebilir. Kim dedi bunu? E kim dedi? Demin anlatıyorum. Hristiyanlar dedi işte daha. İsa Selam cisim değil mi? E cisim ne oldu? Allah adlan birleşti diyor. Meryem Validemiz Allah'la birleşti. Ruhul Kudüs, Cibril Allah'la birleşti. Üç huknum var, üç ilah var. Ne oluyor? Allah'la ittihat etti. İttihat birleşme, hulul nüfuz etme. E, İsa Selam cisim, Meryem Validemiz cisim Nasıl cisimler ona hulül edecek? Onu söylüyor. Anladın mı şimdi? Vela bir arazin. Araz da değildir. Araz ne demek? Araz demin anlatım işte. Renkler arazdır. Yani hiçbir rengi bir mahalli yeri olmadan bir rengi gösteremiyorsun. Yumuşaklığı gösteremiyorsun. Sertliği gösteremiyorsun. Bunlar bir takım itibarlar ve mefhumlardır. Mutlaka e, kendi başına duran bir e, varlık ile gösterebiliyorsun onu. Öyle de bir şey değildir. Haşa kelleh. Allah-u Teala'ya hülül edemez. Yani nüfuz edemez. Ne? El-arazı. Arazlar ona hülül edemez. Yani kendi başına duramayan, diyelim işte yumuşaklık gibi, sertlik gibi, işte efendim renkler gibi vesaire itibarlar da Allah-u Teala'ya asla nüfuz edemez. Hülül edemez. Dolayısıyla efendim E, ...zaten e, cisimlerden de... ...cisim değil... ...cismiyetten münezzeh... ...cisimlere benzemekten münezzeh... E, ...zaten cisim olmayınca... Efendim, ...cevherden de münezzeh... ...arazdan da münezzeh... ...yani çünkü bunların hepsi... ...sonradan yaratılan... E, ...efendim şeylerdir... ...sonradan yaratılan hiçbir şeyin allah Teala'nın... ...zatıyla birleşmesi... ...ve ona nüfuz etmesi ve sirahat etmesi... E, ...söz konusu değildir... ...böyle inanan da Müslüman... Değildir. Ehli sünnet icma etmiştir ve ittifak etmiştir. allah Teala bütün suretleri şekilleri, cisimleri cevherleri, arazları yaratandır. Dolayısıyla onun evveli yoktur. Yarattığı her şeyin başı ve başlangıcı vardır. allah Teala suret sahibi değildir. Bu Dolayısıyla hiçbir şeye benzemez. Zaten bu usta Kur'an-ı Kerim'de son noktayı koymuş oluyor. Şimdi cevher değil, araz değil. Neden? Allahü Teala ve sıfatları dışında her şey mahluktur. Bir defa bunu kaide-i külliye olarak tespit edelim. Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları dışında her şey yaratılmıştır. Arş yaratılmıştır. Kürsü yaratılmıştır. Melekler yaratılmıştır. Allah Teala mahluk değil, haşa yaratılmamıştır. Sıfatları da mahluk değil, haşa. Çünkü sıfatları zatından ayrılmaz. Onun varlığıyla beraber ilim sıfatı da hep onda vardır. üçünde değişikliğe de tabi değiller. Şimdi hal böyle olunca cevherler de yaratılmış, arazlar da yaratılmış. Arazlar, renkler, tat. Bana bir tat göster. Tat tattır yani. Bana bir tat tattırsana ya. Bana bir koku koklatsana. Nasıl bir koku? Hiçbir cisimle alakası olmayan. Şöyle ortadan bir koku kokla. İlla ki ya rayhan koklatacaksın, ya gül koklatacaksın ya bir şey Yani bir cisimde oluyor, koku araz bir mefhumdur var. Kendi başına koku diye bir şey yok. Tat, neyin tadı? Yani ya toprak da olsa, <gülüyor> toprağın tadıdır. Yani ekmeğin tadı. Bu da elle tutulan, gözle görünen. İlla bir cisimle, cevherle o tat kaimdir. Yoksa tat mefhumunu bana efendim, Tadı olan bir şey bulmadan bana bir tat tattıramazsın yani. Koku da onun gibidir tamam. Mı? Sıcaklık, sıcaklık ile ya odun yanacak ya kömür yanacak ya bir şey çak şey. sıcaklık ya güneş ısıtacak. Sıcaklık diye bir şey göster, soğukluk diye bir şey göster. İlla sebeplerle değil mi? Ondan sonra efendim bana bir birleşme göster, istima göster, bir ayrılma göster. Nasıl göstereceğim? Ya bu da. parçalar yapacaksın iki tahta çakacaksın ya da ikisini birbirinden ayıracaksın. Ben ada sana bir cüzlerin birleştiğini göstereceksin. Öbür türlü ortada bana nasıl göstereceksin bir şey? Birleşme ne demek yani? Ne neyle ile Bir şey bir şeyle birleşirse işte mağlup. Dolayısıyla bunlar aras şeylerdir. Hareket, sakinlik. Sakinlik nasıl gösteririm? Ben burada oturuyorsam adam sakin dersin. Araba duruyorsa araba duruyor dersen. Hareket gösterdiği zaman ya araba hareket edecek ya insan hareket edecek. Ya böcek hareket edecek ya sinek hareket edecek. Hareket araz bir mefhudur. Bir varlıkta gösterebilirsin. Durmak bir var olanın duruşuyla durma mefhubunu gösterebilirsin. Bunlar araz şeylerdir. Anladın mı? Efendim e, dolayısıyla bir cihette olmak. Bir cihette olmak için mutlaka bir varlık göstereceksin. O varlık işte burada şimdi bu duruyor. Bu nerede durur abi? Ben burada durduğum o zaman, o zaman bana göre bu benim önümde duruyor. Öbürü sırtını dönerse onun arkasında duruyor. Anladın mı? Mutlaka ba bazı varlıklar olacak ki bu o varlıklara göre bu da yön alacak yani. Yön olacak. Cihete, cihetle iktisas hepimizin bir yön bir yöndeyiz. Ama varlıkta gösterebiliriz onu. Yoksa efendim bir şey olmadan o cihette ona göre söz konusu olmuyor. Hiçbir şey var olmadan neyin önü neyin arkası yani. Her şey bir şeye göre önde oluyor, arkada oluyor. Dolayısıyla bunlar araz mefhumlardır. Bunların hepsi arazlar mutlaka cevherlerde gösterilebilir. Cevherler kendi başına durabilen en az iki parçadan birleşmesi gereken varlıklardır. Bütün yaratıklar mahlukatın tamamı cevherler ve arazlardan ibaret. Bunların hepsi de mahluk olduğunda sonradan yaratılmışlardır. Bunların hepsinde değişiklik olur. İntikalat olur Dönüşüme tabi olur Bunların hepsi zamanla zeminle Anladın mı sen Gider gelir ayrılır birleşir büyür Küçelir uzun olur Canlıysa ölür anladın mı doğar ölür Başı bellidir sonu bellidir Hududu vardır sınırı vardır Takdire tabidir mutlaka Miktarlıdır ölçülüdür sınırlıdır Sınırsız hiçbir mahluk yok Namütenahi Sonu olmayan hiçbir mahluk yok Her arş diyorsun alemleri kaç kat katlamıştır arşın da başı vardır sonu vardır tamam göklerinde başı vardır sonu vardır bittiği bitiş noktası var çünkü başlangıç noktası vardır çünkü sonradandır onları yaratan Allah Teala'nın başı yoktur başlangıcı yoktur dolayısıyla başı başlangıcı yok demek hiçbir şeyin etkisiyle var değildir zat varlığı zatındandır o zaman da son sonu olacağını düşünmek muhaldir. çünkü onu sonlandıracak bir irade yoktur. Küll Ali aliyefan her şey fani'dir çünkü neden her şeyi ben yarattım, yok edeceğim buyuruyor. Yaratan iradenin başı yok, sonu yok. Ama her şeyi sonlandıracağım dediğinde o tektir. Nazir yoktur, misli yoktur. Dolayısıyla cisim olamaz, cevher olamaz, araz olamaz. Yani olduğu kabul edilemez yani. Olduğu haşa itikat edilemez. Çünkü bunlar hep değişken varlıklar sonradan Olmuş şeyler. Sonradan olmuş şeyler re ait sıfatlar levazımı yani. Cismiyetin levazımı dedim mi dersin başında. Cisim olmak bunları iktiza eder. Cisimse başı vardır, sonu vardır, eni vardır, boyu vardır, ölçüsü vardır, ayarı vardır. Devamlı değişmeye müsaittir. O zaman bu da allah Teala'dan son derece efendim uzak olan sonradan olan şeylerin e, levazımatı da e, Allah-u Teala'ya asla Yaklaşamaz, e, yanaşamaz. Hal böyle olunca, bel hatta la yumatilu Allahu Teala hattası daha ilerisi, ne cevheri, ne cismi, ne arazı diyor. İşi daha da öyle ileri götürüyor. La yumâfilu, benzemez mevcuden hiçbir var olmuşa benzemez. Velâ yûmesilu benzemez hu ona mevcut. Hiçbir mevcut da hiçbir varlık ona benzemez. Onun yüce zatı da sıfatları da hiçbir varlığa benzemez. Bu hususta son noktayı Rabbim koydu. Leyseke misli Şura Suresi 11. ayet-i kerimesi tenzih sıfatlarında bu ayet-i kerime bütün tenzih sıfatlarında delilimizdir. Bize kaideyi külliye vermektedir. Onun misli hiçbir şey Yoktur. Şey ne demek? Var olan demek. Gökler, ağaç, kürsü, melekler, felekler, bizler bütün yaratılanlar hepimiz şeyiz. Cemisi yani çoğulu eşya. Biz Türkçe'de işte tabak, çanak, buzdolabı, çamaşır makinesinde eşya diyoruz. Halbuki eşya var olanlar. Tabii onlar da eşya. Varsalar eşyadırlar ama e, yani esas manası ve mefhum itibariyle şey var olana derler. Eşyada varlıklar. Yani mevcudat. Var olanlar. Var olanlardan hiçbir şey Allah'ın misli değildi. Bak kemis diyor. Neyse, neyse le kezati şey deseydi yine mana anlaşacaktı. Neyse misli şey deseydi yine mana anlaşacaktı. Ne koydu oraya? Hem kaf koydu, hem misil koydu. Hem kaf koydu, hem misil. niçin nichün koydu. Tekiden. Ne demek? Onun ona benzer hiçbir şey yoktur, yoktur. İki yoktur çıkıyor oradan. Misli yoktur, yoktur. Şu kaflan beraber benzeri yok, misilde de benzeri yok. İki tane benzerlik yani oradaki nefi te, kitli te, nefidir. Onun benzeri hiçbir varlık yoktur, yoktur. Tamam mı? Dolayısıyla velah ve misli şey yüce zatı da hiçbir şeyin misli değildir, mesili değildir, eşi değildir, naziri değildir. <gülüyor> Haşa ve kella tebaarak teala. O zaman ne yapacağız? Kaide-i Külliye bize e, Evliyaullah, Allah ı Nakşibendi Hazretleri olsun, ondan evvel e, Büyük Veliler olsun, yani... Tabii onu e, Zünnü'n-u Mısri'den naklediyor kitaplar, ama biz e, İmam Risale-i Kuşer'i İmam Kuşer'i naklediyor, onun Zünnü'nden. Fakat tabii Şah-ı Nakşibendi Hazretleri beyandır. İmam-ı Hazretleri onu Zünnü'n-u Mısri'den demek ki şey yapmamıştır. E, veya da bilse de Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin e, nakli onu etkilemiştir. Ne buyuruyor? Çiştiye tarikatını bitirmiş, Kadiriye'yi bitirmiş, Sühreverdiye'yi bitirmiş, Kübreviye bütün tarikatlardan seyri bitirmiş. Sonunda Nakşi tarikatına girdiği zaman Muhammed Bakıbile Hazretleri'nin e, tabii buharadan gönderilmesiyle manen e, zaten yetişmiş bir ateşlemeyi bekliyor. İmam-ı Rabbani yetişecek, sen büyük bir zat yetiştireceksin dedi. Ondan sonra e, şeyhi. ...Efendim, Hacek-i Lemkeneki Hazretleri, Derviş Muhammed Hazretleri'nin halifesi Hacek-i Lemkeneki Hazretleri... ...Efendim, Semerkant'ten, Bukhara'dan gönderdi. Muhammed Bâkebile Hazretleri'nin memleketi değil Hindistan'ı. Esas o, Afganistan'da, Kâbill'i. Gönderdi onu diye. İmân-ı Öpme Hazretleri de onunla buluştu. Haçça gidiyordu. Sonra bir baktı böyle bir zat gelmiş. İşte haçça bile gitmeyi bıraktı. Çünkü neden? Yani şu anda Mevla'yı bilmek, bulmak lazım. Evvela Mevla'yı tanımak lazım. Ona intisap etti. Sonra ne dedi? Nakşibendi Hazretleri'nin şu sözünden dolayı. Ben dedi İmam Rabbani gibi işte hani tabiri demeyelim şimdi. Böyle büyük balık hani. Öyle ona avlamak, tavlamak kolay mı? Ben Şahin Akşibendi'de bir sözünden mürit oldum. O da dedi küllü mâ hatara bi bâlik fellâhu teâlâ mâsivâ zâlik bu zünnü, bu evliya Allah'ın ittifaklı sözüdür. Aklına ne geldiyse hayalinden ne geçtiyse neyi düşünebiliyorsan Neyi farz edebiliyorsan, neyi hayaline sığdırabiliyorsan, tehayül edebiliyorsan, hayal haznende canlandırabiliyorsan, Allah Teala o değildir. Aklına ne geliyorsa, aklına geliyorsa demek Allah Teala o değil. Allah Teala'nın zatı sıfatları ve fiilleri hakkında neyi düşünebiliyorsan, düşünülebilen hiçbir şey değil. Onun için sen diyeceksin ki benim Rabbim, Bütün noksanlıklardan münezzeh olduğunu Ben ikrar ediyorum itiraf ediyorum Benim aklım bunu zatını anlamaktan Künhünü anlamaktan acizdir Ancak Rabbim bana kendini şöyle tarif etmiştir Benim mislimiş hiçbir varlık yoktur Leyseke misli şey O zaman işte o zaman fezlekeye geliriz Fezlekeye de bir daha hafta onun fezlekesini yapacağız Yani ne demek ee, Onun misli yoksa Gökte ol, olursa ne oluyor Haşa Arşa oturursa ne oluyor? Haşa. E, oturmak sonradan yaratılan bizlere maz. Oturan sonra kalkar. Kalkan oturur. Bunlar nedir? Değişikliklerdir. İntikallerdir. Halden hale dönüşümlerdir. Girişlerdir. Geçişlerdir. O zaman bu ayete e, zıt düşüyor. Benim mislim bir şey yok. Hiçbir varlık bana benzeyemez. Hiçbir varlık ona benzeme e, Oturmak kalkmak varlıkların sıfatlar Cismiyet vaz mı? Cismiyet, cisim olmanın gereksinimleri bunlar. Oturmak, kalkmak, gitmek, gelmek, sınırlanmak, ölçmek. Gök var. E gök nerede? Hangi semadur? Yedi kat semadur hangisinde? Üstü var, altı var. Yedinci kat bile desen onun üstünde arş var. Nasıl olacak yani? böyle bir saçmalık olabilir mi? E, Ehl-i sünnetim diye geçinip de bu selefilerin, bu vahhabilerin allah Teala'ya isnat ettikleri, işte ayette var, hadiste var diye. Halbuki ayette gadistekileri sen öbür ayette diyor ki sana benim mislim hiçbir şey yoktur. Bu ayet muhkemdir. Arşa istiva ayeti müteşabittir. Geri kalan bütün ayet hadislerde geçen nüzul sıfatı müteşabittir. Kadem sıfatı müteşabittir. Vecih sıfatı müteşabittir. Yet sıfatı müteşabittir. E sana ne diyor Kur'an-ı Kerim? Sen anlamıyor musun ya? Hiçbir ilmi yok ya. Kur'an-ı Kerim sana diyor ki hunne'l-mülk kitap muhkem ayetler kitabın aslını teşkil eder. Müteşabihatı onlara havale edeceksiniz. Müteşâbir bir i anlarken burada isteva oturdu manası olabilir mi? Haşa! Burada yet el manası olabilir mi? Burada veci yüz manası olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz. Nereden anlıyoruz? Öbür ayet müteşâbir olmayan muhkem ayete bizi havale etti. Muhkem ayet ne dedi bize? Bana benzeyen hiçbir şey yoktur. Benim de benzediğim hiçbir şey yoktur. Nasıl olacak sana sana bana mahsus olan oturmalar, kalkmalar, eller, ayaklar, yüzler yav. Onun için Allah'ı bilmemekten daha büyük cehalet yoktur. Ama Mevla Teala hayal edilemeyen, düşünülemeyen, zatı itibariyle yani. Zatı itibariyle hiçbir şekil kabul etmeyen, hiçbir surete sahip olmayan yegane varlıktır. İşte la ilahe illallah ona bakarsan da la mevcude illallah dedi Allah'tan başka mevcut yok. Ne demek mevcudu? Biz şimdi hayal miyiz yok muyuz varız. Ama la mevcude illallah ne demek biliyor musun? Allah gibi bir varlık yok. La mevcudu illallah manasını böyle anca Allah'tan başka varlık yok demiyoruz. Allah gibi bir varlık yok. Celle şahanehu Celle. Bütün var olanları var eden, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey zatına muhtaç olan, her şeyi bir ölçüyle, sınırla, takdirle, ayarla halk eden, yaratan, başlatan, başlangıç veren ve nihayetinde onları sona erdirecek olan, istediği anda yok edecek olan yegane varlıktır. Buna böyle inanmayanın dini imanı yoktur. Zaten onun hiçbir kafasında da e, bu alemin yaratılışıyla ilgili de bir fikir de yoktur. Çünkü buna böyle inanmadığın zaman teselsül yoluyla alt içinden çıkamayacağın bocalamalara girersin, kalırsın. Ancak bir yerde durursan, Allah'ta durursan, celleliü her şeyi var eden Allahımızdır. Biz oraya varırız. İle yürü, yürürce alemurkul. Bütün işler ona döner, döndürülür. Biz de orada kalırız. Bilmekten, zatını bilmekten aciziz. Bildirdiği kadar size anlatırız. Ayet ve hadisleri okuruz. İmam-ı beyanlarını okuruz. Siz de dinlersiniz, dinletirsiniz. Ve böylece Rabbimiz hakkında marifete, marifetullah, Allah'ı tanımak. Allah şu derste Allah'ın tanıdığın kadar celleciler Celal, 80 kitap okusan tanıyamaz. Mutlaka ilmi adamların ağzından alın diyor. Huzül ilme müneffâir rical. Tabii ki Facebook'tan da dinlesen Ve ağzımdan konuştuğumu dinliyorsun. İlmi alimlerin ağızlarından alınız. Tercüme kitaplarla. Bırak asıl kitabın kendisini okuyup okumayı. Onda bile olmaz. Mutlaka üstattan alınız. Asla ve kat'a. Biz ilmi kitaplardan almadık. İlmi hocalarımızdan aldık. Onların ağızlarından aldık. O e, izahlara göre. Efendim kitapları şu anda anlamaya başladık. Önce kitaptan başlasaydık. Kafamız karışacak Her türlü görüşe müsait ve açık olacağız Ondan sonra şimdiki ilahiyatçı var gibi Ayete hadise bile itiraz etmek e, e, e, Densizliğini gösterebilirdik Bu tehlikeye düşebilirdik Onun için size de tavsiyemiz ilmi alimlerin Ahli sünnet alimlerin ağızlarından alınız Bu ana kaideleri Prensip diyorsunuz şimdi e, Bildiğiniz zaman Artık hangi kitap ehli sünnet dışı Hangi konuşan adam ehli sünnet dışı Zaten ben sana arşını verdiğim zaman Halep'te ölçemiyorsan İstanbul'da da o arşınlar kimin kaç ayar olduğunu, karış olduğunu ölçersin. O zaman Hazreti Bayındır Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini dediği zaman, vay ya bu Allah'ın Allah'a değişiklik istat ilmine. Değişiklik sonradan olma alametidir. Allah'ın zatı bundan münezze Ha Bir daha benim reddiye yapmama da kalmaz. Bu dersleri dinlerseniz inşallah şu ulansın. Allah tebareke ve teala cümlemizin kendisi yüce zatı sıfatları ve fiilleri hakkındaki marifetlerimizi, tehayyürlerimizi, hayranlıklarımızı teslimiyetlerimizi ziyade etlesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedullahi aleyhi ve sellem. Teslimen kathiran ve rabbil alamin.